Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazı Gökmen. Bu hafta stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Konuğumuzla beraber aslında İstanbul'un e, tam da mevsimi olan kuş göçlerini, İstanbul'un üzerinden hangi kuşların geçtiğini ve e, aslında bugünlerde yukarı, havaya bakanların neler görebileceğini konuşacağız. Burcu hoş geldin programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Hoş ee, geldin. Hoş evet. bulduk. Burcu Yağmur Kabalioğlu aslında hem İstanbul Kuş Gözlem Topluluğundan hem biyolog hem de dolayısıyla bir kuş gözlemcisi. Dolayısıyla işin birçok farklı boyutunu birlikte değerlendireceğiz. Bir yandan da bu İstanbul'un bu hızlı dönüşümünün aslında kuşlarda olan ilişkisini hep, hep ona değiniyoruz. Çünkü havai fişekler ve kuşlardan bahsediyoruz. Öbür taraftan işte yeni yapılan havaalanı ve kuş göçlerinin Kuşlar. ilişkisinden bahsediyoruz. Bir iki gün önce... İki uçak İstanbul'u teyit geçmek zorunda kaldı hı hı. kuş göçleri yüzünden dolayısıyla aslında yaşadığımız yer ve kuşlarla ne kadar uyum halindeyiz diye biraz da ona değineceğiz ama o sohbete başlamadan önce istersen yine haftanın iyi kötü haberiyle devam edelim. İlk haberimiz geçtiğimiz günlerde Galataport projesinin chat toplantısı yapıldı. Aslında tam olarak yapıldı da diyemeyiz. Yapılamadı çünkü çok yoğun bir şekilde protesto edildi. Özellikle İstanbul kent savunması. Hem öncelikle bir basın açıklaması yaptılar top, proje toplantısı öncesinde, chat toplantısı öncesinde. Ardından da bu şeyler, protestolar nedeniyle toplantı yapılamamıştır diye tutanak tutularak İstanbul milletvekili, Melda Onur'un da e, dahil olduğu bir şekilde birçok imza toplayarak bu teslim edildi. E, peki itirazları nelerdir? Özellikle <gülüyor> e, sahilin e, ki bu e, kamuya açıklaması gereken e, sahillerimizin bir kilometreden uzun bir kısmını e, bu proje halka kapatacak olması, e, bölgeyi soyulaştırarak e, oradaki esnafın e, bölgeden uzaklaşmasına neden olacak olması ve de zaten mevcutta e, çok yoğun bir şekilde yaşanan trafik, Sorunun da oradaki yapılaşmanın artmasıyla birlikte trafik sorununun daha da e, artmasına neden olması e, belli başlı itiraz gerekçeleri. Aslında bütün itirazlara baktığımızda bizim hep tartıştığımız temel konuya geri dönüyoruz. Biz önce büyük ölçekli planları yapıp sonra büyük ölçekli planlarla uymayan küçük ölçekli projeler yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki daha sonra haliyle yaptığımız yerlerde işte trafik yoğunluğu vesaireyle boşa çıkabilmek için çünkü hep bu projeler tek bir proje bütününde çözüm bulmaya çalışmamız gerekiyor yani ele alınıyor. Ee, ve bir noktanın daha da üstüne durmuşlar aslında yine bu Galata Port'un tek başına düşünmemesi gerektiği bu yakınca civardaki diğer projelerin işte Haliç Port olsun, Ok Meydanı kentsel dönüşüm projesi Tarlabaşı bunların bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini altını ısrarla çiziyor İstanbul kent savunması. Çünkü böylelikle de Beyoğlu'nun o kamusal özelliğini gittikçe azaltılarak özelleşmesine neden olacağını vurguluyorlar ve bu gerekçeleri de Galata Port projesine hayır deme gerekçeleri. Evet bir başka haberimiz de Tekirdağ'dan aslında yine Marmara Bölgesi'nden Tekirdağ Bölge İdare Mahkemesi tarım topraklarımızı ve yaşam alanlarımızı koruyalım platformunun açtığı dava üzerine organize Tekirdağ'da kurulması planlanan organize sanayi bölgesinin yapılacağı Nusratlı ve Yağcı Mahallelerinin tarım arazisi olduğunu belirterek bu projeyle ilgili yani organize sanayi bölgesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Bu aslında bizim haberde belirtilmese de haberi okuyunca bizim kendi bilgimizini anladığımız kadarıyla bir toprak koruma kurulu kararına itiraz edilerek açılmış bir dava. Dolayısıyla e, bu toprak koruma kurullarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz aslında. Her ilde toplanan toprak koruma kurullarında o ildeki hangi arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasına karar verecek? Kullanması o toplantı kullanılmasına kullanılması, kullanılması o kararlar veriliyor. Dolayısıyla bunlara itiraz edilmesi bazen daha örneğinde gördüğümüz gibi tarım arazilerinin korunması konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayabiliyor. Bu da duyduğumuz haftanın önemli iyi haberlerinden bir... diyebiliriz. Evet şimdi konuğumuza geri dönelim. Burcu tekrar hoş geldin. Hoş <gülüyor> bulduk. <gülüyor> e, şimdi aslında biraz seninle beraber az önce sözün ettiğimiz çerçeveden konuşmaya başladım ama yani bizim gördüğümüz kadarıyla geçenlerde işte Bence bir leylek Değilip sürüsü de. gördüm. Dolayısıyla bu demek oluyor ki galiba İstanbul'da yavaş yavaş kuş göç mevsimi başladı. Aynen öyle. Öncelikle kutluyorum göçmesine baktığım Şöyle İstanbul'da göç Ağustos'un başında başladı aslında. İlk leylek grupları, ufak tefek şahinler görülmeye başlandı. ...İstanbul ve kuşlardan mı bahsedelim... ...göçten bahsedelim önce? Hani nasıl önce savunmetim? İstanbul ve kuşlardan bahsedelim istersen... ...İstanbul'da çok fazla bakmıyor insanlar gökyüzüne... ...ama gökyüzüne e, evet. baktıklarında ne görürler... Hı -hı. ...bir de bu mevsimde baktıklarında... ...ayrıca ne görürler Hı -hı. çünkü göç mevsimindeyiz. Evet. Hı -hı. Türkiye'de yaklaşık... ...470 kadar kuş var... ...bunların 300'ünü biz İstanbul'da görebiliyoruz... ...bazıları çok nadir oluyor... ...bazıları hep burada... ...ama bakarsak görüyoruz... E, ...biz İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu olarak... Düzenli olarak toplantılar yapıyoruz, geziler yapıyoruz, arazilere gidiyoruz, ne var ne yok diye ortalığa bakıyoruz. Bu ekolojik farkındalığı kuşlar vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu gözlem kayıtlarını Kuşbank'ta topluyoruz ve bunları da bilimsel çalışmalarda kullanmak istiyoruz ki kullanıyoruz Hı -hı. da. Bunun dışında İstanbul İKGT göç çalışmalarına daha önce katıldı. 2006'dan başladı aslında bu çalışmalar. Bazıları sadece ilkbahar, bazıları sadece sonbahar, bazıları iki dönem. En son 2011'de bir çalışma yapıldı ve e, bu çalışmada bir günde tam 100 bin leylek sayıldı Oo, ki bu çok, çok büyük bir sayı evet, çok aslında çok sayı, bir şey. geçtiğimiz evet. günlerde Atatürk Havalimanından geçen geçen kuşlarda aslında hemen hemen bu sayıya yakın o yüzden Hı -hı. iki uçak teyit geçmek zorunda kaldı bir geri döndüm bundan oldukça tehlikeli şeyler ama bu tehlikeler sadece göç zamanı olmuyor e, Hatta havalimanının denize yakınlığı dolayısıyla orada yoğun bir martı geçişi de var. Yani bu kuş her ne kadar göç zamanı yoğun olsa da normal zamanlarda da epey fazla. Bir de zaten o bölgede bilmiyorum yani benim hava alanında çalışan havacı arkadaşlarımın söyledikleri bir şey vardı. Oraya çok yakın bir yere akvaryum yapıldı Hı -hı. ve o akvaryumun atıkları denize atılıyor. Dolayısıyla bundan işte 10 sene öncesine göre biz çok daha fazla kuş ...la karşılaşma tehlikesi altındayız artık Atatürk hava alanına inip kalkarken diyorlardı. O da bir Çok başka doğal. şey galiba. Çok doğal kuş kolay evet. Aynen. Ee, ve şöyle bir durum var. Bu gördüğümüz kuşlar şu an İstanbul'da geçen kuşların çoğu süzülen kuşlar, geniş kanatlı kuşlar. Bunlar sıcak hava akımlarından faydalanıp kolayca yükselerek, süzülerek göç ediyorlar. Kıtalar arası gidiyorlar. Denizlerin üzerine bu akımları yakalayamadıkları için karaları tercih ediyorlar. E, Atatürk Havalimanı Limanı gibi geniş asfalt alanlar bu akımların çok kolay yaşandığı yerler. Dolayısıyla havalimanlarında bu tip e, kuş yoğunluklarına daha fazla rastlayabiliriz. Çekim noktası Hı -hı. oluyor aslında Aynen, göçmen yani kuşlar için. kolay e, sıcak hava var. Kuş orayı tercih Hı -hı. edecektir, orayı yakalayacaktır. Bunda rüzgarlar da oldukça etkili. İlkbahar döneminde E, kuşlar Afrika'dan Avrupa'ya doğru gittiği için biz Sarıyer sırtlarından gözlem yapıyoruz genelde. Ve bu rota hani kuzeye doğru olduğundan İstanbul'un kuzeyinden daha yoğun bir geçiş sağlanıyor. Hmm. Sonbahar döneminde ise şimdiki dönemde ise bu rota tam tersine döndüğü için kuşlar e, tekrar Afrika'ya döndükleri hmm. için biz İstanbul'un güneyinde daha fazla kuş görüyoruz. Bu da bunlardan biri. hani Atatürk Havalimanı'nda konum olarak... Evet bu haberlerin sebebi. Ama bir işte yeni yapılan 3. havalimanı da İstanbul'un kuzeyine yapılıp evet. o da bir başka kuş göç yolunu böylece hem insan hayatını tehlikeye atacak hem de anladığımız kadarıyla gerçekten oradaki kuş göçlerini ciddi şekilde etkili, etkileme tehlikesine sahip. Aynen şu an çalışmalar devam ediyor o konuda ki Ve da sanırım bu konuda bir şeyler söyleyecektir. <gülüyor> evet yani şu an ilk aklıma gelen 3. valimanın ÇED raporu ve bu konudaki bu göçmen kuşlarla ilgili alınacak önlemlerin ne kadar insanı dehşete düşürdüğüyle ilgili. Çünkü raporda yani bunun aslında... Ee, ne kadar imkansız olduğunu da gösteriyor kuşların e, yönünün değiştirilmesi ya da alandan uzaklaştırılması. Çünkü önlemler olarak işte patlatmalar, e, alandaki çimlerin uzatılmaması sürekli kesilmesi evet. yani çalılar ve yeşillik kuşları çekeceği için. Bu tip hani e, belki de ilkel diyebileceğimiz e, önlemlerle bu, bu kadar yoğun bir... E, ...doğal e, olay diyebiliriz değil mi? Ondan e, önlem almaya çalışacaklarını iddia ediyorlar. Aynen. Hmm. Ancak yani bu kuşlar yüzyıllardır bu rotayı tercih ediyorlar. Ne kadar önlem alırlarsa alsınlar. Hmm. Bu kuş yok olana kadar buradan geçecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Hmm. O arada da biz tabii ki ciddi bir ekosistemi bozduğumuzda kalacağız. Peki şu hmm. an e, önemli bir kuş göçü dönemindeyiz. Yine yani havaya hmm. baktığımızda hangi kuşları görebilirler? Bugün de eğer yukarı bakarlarsa... ...dinleyicilerimiz leylek mutlaka görürler. Yani mutlaka görürler ya. Çünkü çok yoğun geçiyor bu <gülüyor> sıralarda. Evet, çok yoğun evet. geçiyor bu Şahin görebilirler. Atmaca görebilirler. Belki kartal görebilirler. Şanslılarsa. Küçük Orman Kartalları... ...ki İstanbul'dan çok yoğun olan... ...geçen yırtıcılardan biri. Bunun dışında Atmaca görebilirler. İleriki biraz daha geçmesi lazım. Biraz daha Eylül'ü beklememiz lazım sanki. Ama yukarı bakarlarsa... Ee, ...mevcut kuşlarımız... ...Akkar'ın evabiller, evabiller, kırlangıçlar... ...bunları görebilirler. Martıları fark edebilirler. Sadece gümüş martı yok... ...İstanbul'da ki bu da oldukça güzel bir şey olur... ...bunu fark etmeleri. Evet. Bu şekilde. Yelkovanlar var Yelkovanlar galiba. Yelkovanlar zaten. Yelkovanların Şubat'ta e, sayımları oluyordu... ...İstanbul Kuş Gözlem Topluğundaki... ...arkadaşlarımız da oradaydı. Şubat'ta bir günde tek yöne... ...90 bin yelkovan geçişi sağlandı. 4 saatte yapılan bir sayımda. 90 bin kuş sadece... Kuzeye sanırım, kuzeye doğru uçtu. Hmm, ki bu, tamam. bu da bu da çok ciddi bir rakam çok aslında. Çok ciddi bir rakam aslında. aslında çünkü türün e, şeysi popülasyon tehlikesi mevcut hmm. dünya ölçeğinde. Dolayısıyla bu haber Türkiye'den oldukça sevindirici. Türlerden bazıları e, dediğin gibi o zaman yani zaten tehlike altında ki türlerde diyebilir miyiz bu? Mi? Tabii tabii göçmen nadir, kuşlardan göçmen bazıları, Aynen e, mesela dolayısıyla şey. Dolayısıyla daha da korumak için. E, Çaba sarf etmemiz gereken türler aslında. Kesinlikle çok nadir, çok az sayıda gördüğümüz kuşlar var, kızılakbaba gibi. Çok şanslıysanız üç ayda bir tane falan görebilirsiniz. O da fark ederseniz ...halay çekersiniz olduğunuz yerde. <gülüyor> Oldukça güzeldir izlemesi. Bunun dışında ne söyleyeyim ekleyebilirim? Peki benim Hı. bir şey aklıma geldi. Şimdi bu şu anda İstanbul güneyinden e, ...rota hani daha çok evet. güneyden geçiyorlar. E, büyük çekmece, küçük çekmece gölleri de e, hani bu kuşlar için önemli alanlar diyebilir miyiz hani bu e, dönüş güzergahlarında. Büyükçekmece Gölü'nün daha kuzey kesimlerinde leleklər geceliyor diye biliyorum. Hatta hı hı. E, sürekli orada gezip lelekleri bekleyen bir abimiz var. <gülüyor> Geldiler mi bu sene diye bekliyor sürekli. E, evet, oldukça önemli noktalar orası da. Adalardan izleyebilirler. Hı hı. Şu an e, sonbahar göçüne en en iyi izlenebilecek noktalarından birisi de Çamlıca tepeleri. Hatta Ekim ayının başında işte Dünya Kuş Gözlem Günü'nde Toygar Tepe, Küçük Çalmıca Tepesi, Büyük Çalmıca Tepeleri özellikle kuş gözlemcilerinin ziyaret ettiği noktalar. Çünkü çok güzel geçişler yaşanıyor oradan da. Hı hı. Ee, ben bir de şeyi sormak istiyordum. Birçok farklı türü saydın ama ortalama kaç tür geçiyor diyebiliriz. 470 tür var dedik. 300, İstanbul'da, 300 görülüyor. İstanbul'da görülüyor dedik. Peki o göçmen türler ne kadardır? Bir bilgi var mı? Yoksa onu, onunla ilgili var bir şey Var aslında tabii ki. Raporlarda Hı. sayı var. Ben hatırlamaya çalışıyorum. Bir 50 tür kadar görebilirsiniz aslında bir göç döneminde. Hı. Sadece göç eden kuşları baz alırsanız ki bunlar aslında yani göç eden derken sadece nelekleri ve yırtıcıları saymıyorum hani. Geniş kanatlı kuşlar evet var ama küçük ötücü kuşlar da göç ediyorlar geceleri özellikle. Hı -hı. Gerçi onların çoğu sadece karalardan göç etmek zorunda değil, denizleri de aşabiliyorlar. Çünkü vücutlarında yağ depoluyorlar. O yağ onlara çok büyük bir enerji kaynağı oluyor. Bir, Hı -hı. bir gecede Karadeniz'i geçebilen kuşlar mevcut. O bu enerjiyle. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> hani evet bir bir göç döneminde siz bir 50 kuşu rahat görürsünüz bence. 50 türü yani. Elli yani, tür, yani. evet, tür bazında mi? konuşuyorum. Bu da gayet hmm. e, yoğun bir e, geçiş oldu. Yani zaten hep bildiğimiz dünyanın evet. en önemli e, göç, göç kuş göç güzergahlarından biri üzerinde bulunuyor İstanbul. Hı hı. Aynen. Evet, bir şarkı arası verelim isterseniz. O şarkı arasından sonra tekrar yine İstanbul'un e, tam mevsimi olan kuş göçlerinden ve kapımızı kaldırırsak neler görebileceğimizden konuşmaya devam ederiz. The Trashmen'den The Surfing Bird'ı dinleyeceğiz. <gülüyor> Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird, the bird, the bird is a winner. Well, a bird, bird, bird, the bird is a winner. Well, a bird, bird, bird, well, the bird is a winner. Well, a bird, bird, bird, the bird is a winner. Well, a bird, bird, bird, well, the bird is a winner.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 Evet The Trashmen'den The Surfing Bird'ı dinledik. Şimdi kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Burcu konuğumuzdu. Ee, hep beraber aslında İstanbul Kuş Gözlem Topluluğundan da biraz söz ettik. Ve ilk bölümde biraz da kuşlardan yani şu an İstanbul'da kafamızı gökyüzüne kaldırsak hangi kuşları görebiliriz ondan söz ettik. Ama sorunun temeline geri dönersek öyle Kuşlar neden göç ediyorlar? Yani... Ee, İşte birçok canlı böyle bir göç yaşamaz ki. Kuşlar neden göç ediyorlar? Bir de kuşların göç etmesinin aslında bizim dünyanın devam etmesiyle olan ilişkisi nedir? Yani o o ekosistemin diğer bütün ekosistemler için ne gibi bir önemi vardır? Ne gibi faydaları ve etkisi vardır? Diye bir çok genelleyin <gülüyor> dünya bir gazbetvoz bulduydu sorusu sordum ama öyle. O, o kadar eskiden gelmeyeyim ben o zaman. Şey e Yani bizim gördüğümüz kuşlar genellikle Afrika'da kışlayan kuşlar. Afrika'dan ayrılmalarının en önemli sebeplerinden biri oradaki mevsim koşullarının değişmesi. Hava sıcaklığı artıyor, sular azalıyor, besin azalıyor. Hayvan daha iyi yere gitmek durumunda yaşamını devam ettirebilmek için dolayısıyla Kuzey Yarı Küre'ye Kuzey Yarı Küre'de onu bekleyen alanlarda daha gayet daha rahat besin, besin bulabilir. Bu sebepten e, minimum enerji ve maksimum Yol mantığıyla hareket ederek kıtalar üzerinden hareket ederek Avrupa'ya geliyorlar. Türkiye'de... Hem mevsim geçişlerinde yapıyorlar. Aynen. He. Yani <gülüyor> tamamen mevsimsel bir göç aslında Hı -hı. yüzyıllardır süren. Ee, neyin tetiklediği tam olarak bilim yani genetik mi? Dünyanın manyetik alanlarından mı geliyorlar? O tam sanırım çözüme ulaşmadı. Benim bilgim yok en azından. Ee, nasıl biliyor sen yani Türkiye'ye Antakya'dan geliyor bu kuşlar. Antakya'dan ikiye ayrılıyorlar doğu ve batı olmak üzere. Bir kısmı İstanbul Boğazından hatta Çanakkale Boğazı'ndan kuzey Avrupa'ya doğru giderken diğerleri Gürcistan tarafına batıya yönleniyorlar ve oradan da çok ciddi bir göç yaşanıyor aslında. Hmm. Hani bir günde geçen sene bir milyon yırtıcı saydılar galiba ya. Evet bir dönemde bir milyon yırtıcı diye hatırlıyorum mi? ki çok... Büyük ve güzel bir bu sayı doğu, aslında. Bu da doğudan geçenler değil evet, mi? Değil. Evet. Bir kanat batıdan geçip Avrupa'ya gidiyor. Bir kanat da doğudan aynen, dolaşıp Avrupa'ya gidiyor. <gülüyor> e, mevsim tekrar normale döndüğünde bu sefer Afrika'da besin boşa, e, bollaştığında dolayısıyla bu kuşlar Avrupa'da üremiş oluyorlar ve sayıları artıyor. Daha kalabalık bir şekilde tekrar aynı rotadan Afrika'ya geri dönüyorlar. Bu yıllarca süren bir döngü ve ekolojinin dengede olduğunu gösteren bir döngü. Dolayısıyla bizim sahip olduklarımızı korumamız onun için çok hayati. Çünkü bu kuşlar e, bizim ormanlarımızda geceliyorlar, besleniyorlar ki yola devam edebilsinler. Bu da İstanbul'un hani çok kritik bir noktada olduğunu gösteriyor benim, bence. E, ekolojik dengelerin korunması adına bu kuşları görmediğimiz zaman e, korkmamız gerekecek. Evet. <gülüyor> yani bu da, o zaman değil, belki de geri dönüşü olmayacak noktaya. Geldiğimiz işaret edecek öyle bir günü hiçbir zaman görmeyiz inşallah. Peki bir, ilk bölümde aslında birazcık şeyden bahsetmiştik. Ee, bu havaalanlarının yani çok tartışılan bir konu. Yeni havaalanının yapılıyor olmasıyla beraber İstanbul'a. Havaalanlarının kuş göç yolları üzerinde olması. İşte İstanbul'da Atatürk Havaalanı'nda geçtiğimiz günlerde iki uçağın e, teyit geçmek zorunda kalması gibi. Ama bunun dışında kuş, kuşların hayatını tehdit eden şeyler var mı? Yani, ya da kuş göç yollarının devamlılığını. Örneğin işte iklim değişikliğinin önemli bir etken olacağından söz ediliyor. Örneğin mev en azından mevsiminin değiştiğinden kuş aynen. göç yollarının iklimsel dengeler değiştiği için. Onun dışında işte insan eliyle yapılan da bir sürü aslında şey var. E tehditler var <gülüyor> kuş göç yollarını ve kuşların göçlerine karşı. Bunlar neler bir kısaca? şey yapabilir miyiz? Ya yani en en önemlisi en başta aklıma gelen tabii ki dinlenme yerlerini yok ediyoruz. O yeşil alanların yok olması çok kolay görünebilir. O sulak alanların betonla doldurulması onlar için çok hayati. Çünkü o göç yorgunu kuş eğer dinlenmezse yoluna devam edemez. Bu çok gerçek. <gülüyor> Ve bizim bunları korumamız gerekiyor. Bunun dışında e Havaların ısınması onların besinlerinin değişmesine azalmasına sebep olabilir ki bu da iklim değişikliğinin aslında çok önemli olduğunu gösteriyor. Konaklama alanlarının korunması demişken yine tekrar gibi de olacak belki ama yani İstanbul'daki şu anda gündemde olan projeler, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve bağlantı yolları tüm bu göçmen türlerin konaklama yaptığı, dinlendiği, beslendiği alanlar için E, ...doğrudan e, bir tehdit olarak söyleyebiliriz değil mi? Evet yani çünkü, çünkü zaten kuzey kaldı başka nereden geçecek Hı -hı. dinlenmesi. <gülüyor> Aynen öyle. Evet e, o yüzden aslında biz ya yine en başa döneceğiz ve planlamadan bahsedeceğiz Hı -hı. ama... ...en başa dönüp planlamadan bahsettiğimizde de aslında e, İstanbul'un anayasası kabul ettiğimiz... ...bir böyle yüz binlik planda olmayan bir köprü yapılıyor şu an İstanbul'a. Dolayısıyla yine o planda olmayan bir hava Aynı alanı yapılıyor. Anda. Üstelik o evet. planda İstanbul kuzeyinin mutlaka korunması gerektiğinin belirtilmesine rağmen bunlar yapılıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında e, sen bir şehir plancı olarak daha iyi bilirsin Esra ama baktığımız zaman aslında kendi söylediğimizle çelişen bambaşka şeylerle e, karşı karşıyayız. Tamamen plansız bir şekilde bu bu kadar büyük projeler e, yani bu bu kadar plansız. Bir tahribat daha önce hiç yaşanmamıştı da diyebiliriz ve hakikaten şeyde insan çok etkileniyor yani 3. E, pardon 100 bin ölçekli çevre düzeni planında e, bu işte kuzey neden korunması gerekiyor ekolojik koridorların işte bu küçük çekmece havzasının büyük çekmecenin neden korunması gerekiyor o kadar e, güzel bir şekilde anlatılıyor ki ama tam tersi e, uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Programın yavaş yavaş sonuna geldik Son olarak eklemek istediğim bir şeyler varsa Burcu Onları alalım Tamam. Sonra da İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun e, Dinleyicilerimiz ulaşmak isterlerse Nasıl ulaşabilirler bir de senden Onların e, duyurusunu alalım Tabii ki. Son olarak İstanbul gibi güzel bir şehirde yaşıyoruz Bence birazcık daha çevremizin farkında Varabiliriz ki bu kanalı dinleyenler Az çok daha çok farkındalık e, Duygusuna sahip insanlar olduğunu Düşünüyorum Kuşlar Bence en güzel e, doğayı fark edeceğiniz yollardan biri çünkü onun sesini duymak yani bir çılda bir hışırtı duyuyorsunuz ve dönüyorsunuz bakıyorsunuz bu ne renkli bir kuş ne olabilir diye peşine düşüyorsunuz. Yani bir bulaştığınızda çok keyif veren bir hobi olduğunu göreceksiniz. Ben dört yıldır bu işin içindeyim <gülüyor> e, ve İstanbul Kuş Gözlem, Topl Gözlem Topluluğundayım. ...bize www.ikgt.org sitesinden tüm iletişim bilgilerimize ulaşabilirler... ...bize katılabilirler... bize beraber araziye çıkabilirler... ...dolayısıyla... Aynı, aynı zamanda sitede İstanbul'un kuşları diye bir bölüm var... ...ben mesela o bölümü çok sık kullanıyorum... ...kuş gördüğüm zaman araya açıp <gülüyor> oradan bakıyorum... ...dolayısıyla kuşlarla ilgili merak ettikleri sorulara da... ...oradan yanıt bulabilirler... Kesinlikle... ...hani kuş gözlem nedir... ...nasıl yapılır... ...neye sahip olmak gerekir... Nerede yapılmalıdır, saat kaçta gidilmelidir'e kadar biz çok sorun cevabını veriyoruz orada. Bekleriz. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Bu hafta İstanbul'un kuşlarına konuştuk aslında. Tam da kuş göç mevsiminde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.